Mü'minun Suresi, 118 ayet olup, Mekke döneminin sonunda nazil olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Qad <gülüyor> mü'minun. Muhakkak ki mü'minler, mutluluk ve başarıya erdiler. اَلَّذ۪ينَ هُمْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onlar namazlarında tam bir saygı ve tevazu içindedirler. وَالَّذ۪ينَ عَنِ مُعْرِضُونَ Onlar boş şeylerden uzak dururlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ onlar zekatı ifa ederler. Olladîn hûm lî furojîhim hâfizûn, illa ʿala azwajîhim ʾaw ma malkât aîmanûhum, fîinn hûm ɡayr mûlûmîn. Fâ man ibtâqawraʾ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 Üzerlerindeki emanetleri gözetirler. Verdikleri sözleri tam tamına tutarlar. وَالَّذ۪ينَ Onlar namazlarını vaktinde eda edip, zayi etmekten korurlar. اُولَٰئِكَ هُمُ اَلَّذ۪ينَ İşte varis olanlar, ebedi kalacakları Firdevs cennetine varis olanlar, onlardır. Onlar. وَلَقَدْ خَلَقْنَا مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ Şu bir gerçektir ki, biz insanı süzme çamurdan yaratırız. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ Sonra onu nutfe, sperm halinde sağlam bir yere yerleştiririz. ثُمَّ الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا فَكَسَوْنَا خَلْقًا فَتَبَارَكَ الْخَالِقِينَ Sonra nutfeyi, rahim cidarına yapışan bir hücreye,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 ve bütün bunlardan sonra siz ey insanlar ölürsünüz. Sonra büyük duruşma, kıyamet günü diriltilirsiniz yani Yine şu da bir gerçektir ki biz sizin üstünüzde 7 tabaka yarattık. Biz yaratmadan da yarattıklarımızdan daha habersiz değiliz. وانزلنا <Sessizlik> وَإِنَّا بِهِ لَقَادِرُونَ Biz gökten belirlediğimiz bir ölçüye göre su indirir ve onu yerde dinlendiririz. Ama dilersek onu yerden gidermeye de kadiriz. فَاَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَاَعْنَانٍ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 Sina dağından çıkan bir nebatta da yetiştiririz ki o ağaç hem yağ hem de yiyenlere bir katık çıkarır. Ve inne fil en'a mila ibrah min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 ولو شاء الله لزل ملاكتم ما سمعنا بهذا مَا سمعنا بهذا في آباء الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتردصوا به حتى حين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 Sonra iş aydınlanır, siz de gereğini yaparsınız. Nuh, ''Ya Rabbi'' dedi. Beni yalancı saymalarına karşı, sen yardım et bana. ileyhi en ve فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا, وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون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 وَقُرْ رَبِّ مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ Ya Rabbi, beni güvenli ve kutlu bir yere indir. Çünkü Sen, konuklayanların en iyisi, en mükemmelisin. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وَاِنْ كُنْ Bunda elbette alınacak çok ibretler var. Gerçekten biz insanları imtihan etmekteyiz. <gülüyor> Onlardan sonra başka nesiller yarattık.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 diyen bir peygamber gönderdik. Ve qala'l-mela'u min kavmihil-ladina keferu ve kezebu bi-liqail-ahireti ve atrafnahum fil-hayatid-dunya. Ve fil ma illa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 <gülüyor> Bu adam uydurduğu yalanı Allah'a mal eden bir iftiracıdan başkası değildir. Ve biz hiçbir surette ona inanmayız. Kâle Rabbin bimâ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 Derken korkunç bir ses onları bastırıverdi. Adalet yerini buldu. Onları sel sükrüntüsüne çevirdik. Zalimler güruhunun canı cehenneme. ثُمَّ أَنْ شَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا Onlardan sonra yine başka nesiller dünyaya getirdik. Hiçbir ümmet, vadesini ne öne alabilir, ne de erteleyebilir. ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَكْرًا Kullama جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُونَ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 Rablerine hiç ortak tanımayanlar, وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> يُؤْتُونَ Rablerine döneceklerine inandıklarından, kalpleri titreyenler, O'nun yolunda mallarını harcayanlar, أُولَٓئِكَ Evet, işte onlardır hayırlara koşanlar ve o işlerde öne geçenler. Biz hiç kimseye takatinin üstünde yük yüklemeyiz.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 قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ size okunduğunda siz kibirlenerek sırtınızı çevirirdiniz. Geceliğin onun aleyhinde ileri geri konuşarak saçmalardınız.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 <gülüyor> Yoksa şu aralarında yaşamış olan Resulü tanıdıkları biri olmadığı için mi reddediyorlar? <gülüyor> ne o?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 <gülüyor> Ama şu da gerçek ki ahirete inanmayanlar yoldan sapıyorlar. <gülüyor> Eğer biz onlara merhamet edip.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 metna Ölüp toprak ve kemik haline geldikten sonra biz dirilecekmişiz ha bize de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 seyekûlûne lillâh elbette Allah'ındır diyeceklerdir öyleyse sen de ki neden aklınızı başınıza almıyorsunuz kul rabbus ve rabbul arşil peki yedi kat göğün ve yüce arşın rabbi kimdir diye sor. Elbette Allah'tır diyeceklerdir. Öyleyse sendeki, inandığınız Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Kul men şeyin ve huve ve la in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 Diğerine üstün gelmeye çalışırdı. Allah, o müşriklerin isnat ve nitelendirmelerinden münezzehtir. <gülüyor> Görünmeyen ve görünen, gizli ve aşikar her şeyi bilen Allah, onların iddia ettikleri şeritleri olmaktan yücedir. قُرْ رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوْعَدُونَ De ki, Ya Rabbi, eğer onlara vaat edilen o azabı bana göstereceksen, beni o zalimler güruhu içinde bırakma. وَاِنَّا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 Biz onların senin hakkındaki asılsız iddialarını pek iyi biliriz. rabbi bike min ve bike rabbi Sendeki ya Rabbi şeytanların vesveselerinden onların yanımda bulunmalarından sana sığınırım.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 Tanann O gün kimin iyilikleri mizanda ağır basarsa onlar kurtulacaklar. Ve men haffat mawaazinohu fa ulai kallezina <gülüyor> kimin iyilikleri tartıda hafif kalırsa işte kendilerini ziyana sokanlar cehennemde ebedi kalanlar onlar olacaklardır ve hum fi Orada yüzlerini alevler yalar da ateş dudaklarını yaktığında dişleri açıkta kalıverir. Allah Teala onlara şöyle buyurur. Ayetlerim size okunurdu da.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 Sakın bir daha bana bir şey söylemeye kalkışmayın buyurur. İnnehu kana fariqun min ibadi yaquluna Rabbana amanna yaquluna Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa ente hayrul rahimin.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 İşte umduklarına kavuşanlar onlardır. fil ardı sinin. Sonra Allah cehennemdekilere der ki, Size kalsa dünyada kaç yıl kaldınız? Onlar bir gün veya daha da az.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 bana isyan etmezdiniz. Ve annakum la Bizim sizi boşuna yarattığımızı, bizim huzurumuza dönüp hesap vermeyeceğinizi mi sandınız?